Balkon üzeri kapatma yaşam alanlarının konforu günümüzde modern insanın en önemli gereksinimlerinden biridir, yaşanılan mekanın havadar, ışık alan bir ortam olması orada yaşayanların ruh durumları üzerinde pozitif bir etki yaratacak bunun yanında kullanılan alanın genişlemesini sağlayacaktır, içinde bulunduğumuz dönemde kapalı terası ve kapalı balkonu olan, evlerin daha fazla tercih edildiği göz önünde bulundurulduğu takdirde balkon üzeri kapatma yönteminin değeri daha iyi anlaşılabilecektir, evlerin en büyük gider kalemlerinden biri şüphesiz ısınma giderleridir. Dolayısıyla firmalar müşterilerine bu giderleri azaltacak sunma gayreti içine girmektedirler. Isı tasarrufunun en etkili yöntemi balkon üzeri kapatma olarak kabul edilmektedir. Bugün hemen hemen tüm evlerin bu yola başvurduğunu görmemizin en önemli nedeni de budur. Bunun yanı sıra evin yeni alana kavuşması bu yöntemle mümkün hale gelmektedir. Kapalı balkon adeta yeni ilave bir oda olarak evin kullanımına sunulmuş olmaktadır. Kışın soğuktan koruyarak ısı tasarrufu sağlayan bu yöntem, yazın ise, ailecek oturulacak, sohbet edilip, çay içilecek bir alan olarak istifade edilecek yeterli ve ferah bir ortam sağlar.